Ağzı belli Allah'ı, rahim Rabbil Alemin. Ala rasulina Muhammed. Ve Salat ve Salam. Allah Rabbimiz. Allah Rabbimiz. Allah Rabbimiz. Allah Rabbimiz. Allah Rabbimiz. Allah Salihin hadis kitabımızın Allah babı olan Doğruluk ile ilgili ayet ve hadisleri gündeme getirmeye çalışacağız Tevbe suresi ayet 119 Rabbimiz buyuruyor Ey iman edenler Allah'tan gelen ilkeleri çiğnememe konusunda son derece dikkatli davranın dürüst ve erdemlice bir hayat sürerek kötülüğün her çeşitinden titizlikle sakının ve zulme karşı inananların safında yerinizi alarak Daima doğrularla beraber olun. Ahzab suresi ayet 35 yine Rabbimiz buyuruyor. Allah her zaman doğruyu söyleyen, verdikleri söze bağlı kalan, özü sözü bir erkek ve kadınlara günahlarını bağışlama sözü vermiş ve onlar için cennette büyük bir mükafat hazırlamıştır. Muhammed suresi ayet 21 Rabbimiz buyuruyor, eğer o münafıklar Allah'a karşı dürüst ve samimi olsalardı, elbette bu kendileri için çok daha iyi olurdu. Evet sayıdeğer dinleyenler, Abdullah bin Mesud radiyallahu anh'dan Peygamber ve vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Söz ve davranışlarında doğruluk kişiyi iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye sonunda Allah katında sıddık, dost doğru kimse diye yazılır. Yalancılık ise kötülüğe, kötülük de cehenneme sürükler. Kişi yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında kezzap, çok yalancı diye yazılır. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın torunu Hasan bin Ali bin Ebi Talib radıyallahu anhuma şöyle demiştir: Ben bizzat Peygamber Aleyhisselam'dan şu sözleri öğrendim. Sana şüphe veren şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbe huzur, yalan ise tedirginlik verir. Müminin gönlü haramdan irkilir ve tedirgin olur helalden de sükun ve huzur bulur. O halde müftüler ve alimler fetva verseler de sen içine sinmeyen gönlünün ısınmadığı işlerden uzak dur. Ebu Sufyan Sahar bin Harb radiyallahu anh, Bizans kralı Heraklius ile aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir. Heraklius, o peygamber olduğunu iddia eden kişi Size neleri emrediyor diye sordu. Ben bize yalnızca Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şey ortak koşmayın, atalarınızın sözlerine körü körüne uymayın diyor. Ayrıca bize namaz kılmayı, söz ve davranışlarda doğru ve dürüst olmayı, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim. Bedir mücahitlerinden Sehil bin Huneyf radiyallahu anh'tan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim samimi bir niyetle Allah yolunda şehit olmayı arzu eder ve bu niyete uygun davranışlar gösterirse Allah onu yatağında bile ölse şehitler mertebesine ulaştırır. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Önceki peygamberlerden Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun, biri Allah yolunda savaşa çıkmıştı. Yola çıkmadan önce ümmetine seslenerek içinizde yeni evli olup da henüz gerdeye girmeyenler ev yapıp da çatısını yapmamış olanlar ve gebe koyun veya Deve alıp da yavrulamasını bekleyenler Benimle savaşa gelmesinler dedi Bu sözleri söyledikten sonra Yola çıktı İkindi vakti veya bu vakte yakın Bir zamanda Düşmanın bulunduğu şehre yaklaştı Savaş uzadığı takdirde ikindi namazının vakti geçebilirdi Güneşe seslenerek Ey güneş Sen de ben de her ikimiz Emir kuluyuz dedi Ardından Allah'ım onun batmasını geciktir diye dua etti. Allah onlara zafer nasip edinceye kadar güneşin batması geciktirildi. Evet saygı değer dinleyenler. Demek ki insan Allah'a yürekten boyun eğip ona hakkıyla kulluk ettiği zaman İbrahim'e ateşi serinli kılan, Musa için denizi yaran, Meryem'e babasız çocuk armağan eden, İsa'nın eliyle ölülere hayat hastalara şifa bahşeden, Süleyman'a mahlukatın dilini öğreten ve son elçisini miraca yükseltip katına misafir eden Allah elbette kulunun yardımına koşacak, gerekirse bütün kainatı onun emrine verecek, hatta güneşi dahi onun için durduracaktır. Sonra ele geçen ganimetler bir araya getirildi. Önceki ümmetlere ganimet helal değildi. Gökten bir ateş gelerek ganimetleri yakar. Bu da onların Allah tarafından kabul edildiğini gösterirdi. Onları yakmak için gökten ateş indi fakat yanmadı. Bunun üzerine peygamber demek ki içinizde ganimetten çalmış olanlar var. O halde her kabileden bir temsilci elimi tutup bana bağlılık yeminini tazeleyerek biat etsin dedi. Biat esnasında bir kişinin eli peygamberin eline yapıştı. O zaman peygamber hırsızlık yapan senin kabilendendir. Bu yüzden senin kabilene mensup olan herkes gelip bana biat etsin dedi. Yine biat esnasında iki ya da üç kişinin eli peygamber aleyhisselamın eline yapıştı. Bu defa onlara çalınan mal sizdedir dedi. Onlar da sır kafasına benzer altından yapılmış bir heykel getirdiler. Peygamber onu diğer ganimetlerin içine koydu. Ateş geldi ve Hepsini yakıp kül etti. Çünkü bizden önce hiçbir peygambere ve ümmetine ganimet helal değildi. Allah bizim zayıflık ve acziyetimizi bildiği için onu bize helal kıldı. Evet sayıdeğer dinleyenler. Hakim bin Hizam radıyallahu anh'dan peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Alıcı ve satıcı. Söz kesip pazarlığı bitirdikten sonra birbirlerinden ayrılmadıkları veya herhangi bir şekilde anlaşmayı kesin bir neticeye bağlamadıkları sürece alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer birbirlerine doğruyu söyler, malda bir kusur varsa onu açıkça ifade ederlerse alışverişleri bereketli olur. Böylece hem ticaretlerinde kazanç sağlamış, hem de büyük bir sevap elde etmiş olurlar. Fakat eğer bunları gizler ve birbirlerine yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz. Evet sayıdeğer dinleyenler bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve bereketu.